Ahmeder rufai Hazretleri, Hak yolcusunun düsturları, El-Hikem, Hikmetli Sözler, Zikir, Allah Celle Celaluhu'yu zikir, gerek semavi afetlere ve gerekse yeryüzünün afetlerine karşı bir kalkandır. Evet, hiç şüphe yok ki, zikreden kişi, Hakkın meclisinde oturan kişi demektir. Bu durumda, o kişiye düşen, zikriyle meşgul olduğu zatın yani Allah Celle Celalihunun huzurunda edepli olmaktır. Ta ki hakkın meclisinde hakla bir oluş kesintiye uğramasın, devam etsin. Eğer zikreden kişi hakkın huzurunda edepli olmazsa, hakla birlikte oluş hali kesintiye uğrar. Esasen hakla birlikte oluş zikrin kabulünün, ve gafletten temizlenmenin bereketidir. Kalp canibinin tercümanı olarak konuşan her dil onun sermayesini ortaya döker, hazinesini açar. Bu yüzden kiminki kalp canibi temizse, dili temiz, beyanı da tatlı olur. Eğer kişi kalbinden diline akıp gelen şeylere değer verir ve kalbinin temizliğine de itina gösterirse, hem irfanı artar hem de Söyledikleri sözlerin doğruluğu ve sağlamlığı. Kim ki sadece dille konuşmuş olmanın zevkiyle iktifa ederse güzel ameller işlemenin semeresine ulaşamadan sırf kuru ve boş sözler söylemiş olmakla kalır. Marifetin bedeninin ruhu da şunlardır. Daimi bir intiba, uyanıklık. Kötü düşünce, duygu, temayül ve ihtiraslardan temizlenmiş bir iç alem. Merhametli, Şefkatli bir kalp, hak yolda sebatkarlık. Doğru ve iyi olanı ehline vermen hikmettendir. Ehlinin gayrinden de esirgememen sıdıktandır. Yapılan iyi amellerin semeresi ise Allah Celle Celaluhu'dandır. Sana bir iyilik yapıldığı zaman ona nankörlük etme. Zira böyle bir hareket Allah Celle Celaluhu katında yakışıksızdır. Hilekar ve desiseci iflah bulmaz. Zulüm ve haksızlık eden aziz olmaz. Zorba, kemale ermez. Allah Celle Celaluhu'yu, kendisine vekil ve yardımcı kabul eden rezil rüsva olmaz. Allah'ın kudreti, azameti, iradesi ve tasarrufu bahsinde şüpheler içinde bulunan kişi iflah bulmaz. Hilekar ve desiseci kişi hakka vasıl olmaz. Cimri, İnsanlar arasında bir değer sahibi olamaz. Hasetkar kişi Allah Celle Celalihu'nun yardımına mazhar olmaz. Dünya köpekleri bile onun kokmuş etleri üzerinde mekan tutmaz. Allah Celle Celalihu hal ve hadiseleri birinden diğerine çevirir. Allah'ın darbesi vurduğunun belini kırar. Onu kahreder, helak eder, mahveder. Allah Celle Celalihu dilediğini yapar. Onun darbesi kendisinden yardım talep eden bir müminin kalbinin incitilmesinden dolayı Kisra'nın ülkesinin altını üstüne getirir. Bütün insanlar kendilerini beğenirler. Kendi nefslerinin peşinden giderler. Böylece kalplerinin üstüne perdeler ve örtüler düşer. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden istiğfar eder ve perdeleri kaldırır. Hakka karşı perdeli olanların ise perdeleri arttıkça artar. Masum, Allah Celle Celalihunun koruyup muhafaza buyurduğu kişidir. Ahmaklığın devası yoktur. Hakka karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Kendini beğenmiş mağrurla sohbet edilmez. Zalimin vefası olmaz. Gafilin nuru yoktur. Vefası olmayanın İmanı da yoktur.